Yardım kutularına para atmak, yardım atmak bunlar gizli sadaka hükmüne geçer mi? Yani şimdi eğer o paralar, oraya atılan yardım paraları o türbenin onarımı için, tefrişatı için sarf ediliyorsa veya işte cami için harcanıyorsa, hayır yolunda kullanılacaksa elbette ki bu bir sadakadır. Ve oraya gizlice atılırsa tabii ki gizli sadaka hükmünde olur. Ama bilmek lazım. Şimdi bazıları istismar ediyorlar. Hmm. Türbelerin kutularını orada e, oraya bakan kişiler kendileri açıp e, oraya kendi saft kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıyorlar. Az da olsa böyleleri vardır. Hmm. Malumunuz zaman zaman e, medya organlarında da duyuluyor bu. Hmm. Ama kişi eğer oraya harcanacağından emin ise elbette ki oraya para atması gizli sadaka hükmünde olur. Evet, sadakadır. Evet.